Açık Radyo 94.9 Saat 12.41 hatta şu anda 42 ve bu Ankara'da biraz önce sözünü ettiğimiz Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında kurşun, polis kurşunuyla kafasından vurularak bir 9 milimetrelik mermiyle vurularak ölen Ethem Sarısül'ün cenazesi Çevik Kuvvet ve Jandarma tarafından durduruldu ama şu anda da Kızılay'dan sahiyeye yürüyen bir grup olduğu haberini almıştık. Şimdi Devrimci 78'ler Federasyonu Başkanı Necat Kangal ve mikro telefonumuzun telefon attığımızda ve bize durumu anlatacaktır. Necat Bey merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasıl durum orada lütfen iyi misiniz? Ee, şu anda müsaitim bir mağazanın içerisindeyim. Ee, çalışan arkadaşlar içeriye aldılar bizleri birkaç kişi. Kızılay Meydanı'nda binlerce insan toplandı ilk önce. Sonrasında polis geri çekilerek insanların meydanın ortasına girmesini sağladı. İnsanlar meydanın ortasına toplanıldığında önce tomalarla ardından gaz bombalarıyla saldırdılar. Demirtepe yönünde büyük bir kitle sıkışmış durumda İzmir Caddesi'nin ara sokaklarında. Sıya tarafında toplanan... ...arkadan çarşı grubu pankartlarıyla... ...geliyordu 200 kişi kadar... Ee, ...aniden oraya saldırı yapıldı... ...ve dükkanların önünde... ...insanların düştüğünü, yaralandığını görüyoruz... Ee, ...iç su durmaksızın... ...yoğun bir saldırı var Ankara sokaklarında... ...evet yani sizin... ...biraz önce... Ta ...tasvir ettiğiniz şey... ...bir çeşit savaş taktiği gibi... ...bir uygulama olduğunu... ...ortaya evet, koyuyor... Evet, yani şöyle, ...çivisi çıkmış, tekeri patlamış... ...freni patlamış gibi giden bir iktidar var... Bir parkı yönetemeyenlerin bir ülkeyi nasıl yönettiklerini, nasıl yöneteceklerini gerçekten merak ediyorum. Çünkü sokakta kadınlar var, çocuklar var ve cenaze için burada bu insanlar. Cenaze için buradalar, bu insanların cenazemize de saygıları yok. Ve polis kurşunuyla öldürüldüğü tespit edilmiş, açığa çıkmış bir cenazeden bahsediyoruz. Evet. Peki nasıl görüyorsunuz yani yakın gelecek diyeyim 5-10 dakika sonra yarım saat sonrası nasıl olabilir sizin baktığınız yerden ben, nasıl ee, görünüyor? O, başından beri sokakta da olayları takip eder durumdayım. Tanıklık ettiğimi düşünerek takip eder durumdayım. E, bu gençlerin duracaklarını hiç zannetmiyorum. Çünkü sürekli olarak bir aşağılama tarzında yapılan şeyler var. Konuşma aşağılama, yapılanlar aşağılama, şu anda atılan gaz bombaları somalarına su sıkmalar, bunlar aşağılama ve insanlar bu aşağılamayı kabul etmiyorlar. Bütün itirazlar aynı meydanda toplanmış, ilginç bir dönem yaşıyoruz. Evet, yani farklı kesimlerden, farklı toplumsal ve siyasal görüşlere mensup olan insanların da esas itibariyle bir haysiyet, aşağılanmaya karşı haysiyetlerini korumaya, yaşam tarzlarını, haysiyetlerini korumaya yönelik bir mücadele verdikleri de çok önde gelen yazarlar tarafından dile getirilmişti zaten. Evet. Ee, şimdi o zaman e, yani gelişmeleri... E, daha... Yani buradaki koşullar oldukça zor. Yani şu anda yanımda bulunan arkadaşların hepsi gazdan e, perişan durumdalar. Dükkanda çalışan arkadaşlar bunlar. E, bütün Kızılay, bütün Sığ'ya nefes alınmayacak durumda. Ve bu hiç e, bitmiyor. Sürekli olarak devam ediyor. Soka ara sokaklarda, arka caddelerde tamamından sesler geliyor, sloganlar geliyor ne sokaktaki insanlar vazgeçecek ne de anladığım kadarıyla iktidar. İktidar 12 Eylül hukukuyla bugünün ondan 30 yıl sonraki nispeten gelişmiş ekonomik sosyal düzenini 12 Eylül hukukuyla sürdürmeye çalışıyor. Bir yandan 12 Eylül mahkemelerinde kenar evreni yargılıyor. Öte yandan 12 Eylül'ün hukukunu sokaklarda uygulamaya onunla iktidarda kalmaya çalışıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Birileri aklını başına almak zorunda. Evet. E Necat Bey çok teşekkür ederiz Yeni ben gelişmeler olması halinde size ulaşabilirsek her, her zaman arayabilirsiniz Duyabilirsem Uygun bir koşuldaysam e, Mutlaka açarım Çok teşekkür ederiz kendinize iyi bakın İyi yayınlar sağ olun Evet Necat Kangal'la Konuştuk devrimci 78'ler Federasyonu Başkanı kendisi ve kızılaydan siyeye yürüyen bir topluluk etem sarı sülgün cenazesinde fakat katılan çok binlerce kişiye rağmen polisin önce yolları açıp meydanın ortasına kadar kalabalığın gelmesine izin verdiğini ondan sonra da birden çeşitli yönlerden gelen tomalarla akreplerle yanıldım evet. çeşitli araçlarla gaz bombaları ve tazikli suyla, tazikli de karışmış tazikli suyla kimyasal maddelerle saldırıya geçtiğini bir çeşit tuzağa düşürdüğünü de e, söyledi. E, bir savaş taktiği kullanmış olduğunu söyledi Nejat Kangal bize. Bu arada gelen haberlerden bir diğeri de e, Taksim Gezi Parkı olayları ve Adalet ve Kalkma Partisi'nin kazdığı Çeşme'de bugün yapacağı miting nedeniyle çok sayıda e, Çevik Kuvvet Polisi'nin uçakla İstanbul'a taşınmış olduğuna dair de bir haber var. Bin civarında. Evet e, uçaklardan inen polisler Atatürk Havalimanı e, Şube Müdürlüğü'nde toplanmışlar. Kumanyaları dağıtılmış silahlarına teslim almışlar. Bazı polisler içerisinde kask ve kalkanların bulunduğu çuvalları otobüslere taşımışlar. Böyle detaylardan bahsediliyor. E, 350 polisin bu genel polislerin arasında 350 polisinde Taksim'de meydanda görev yapacağı öğrenildi. Şu da ilgi çekici bir şeydi kask demişken dün. Divan Oteli'ndeki görüntülerden aynı şekilde görebilmek mümkün. Hilton'daki görüntülerden bir şekilde görebilmek mümkün bunu gene. Polisin kaskında numara yazmıyordu. Evet bazı kasklarda numaraların evet. silinmiş ya da gizlenmiş olduğu haber var. Kask demişken bir ikinci şeyi de ben söyleyeyim. Bir kask kullanılarak vurulmasıyla bir... Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin burnunun kırıldığı CHP Amasya milletvekili Ramiz Topal'dan bahsediyorsunuz evet, galiba. Evet. Otelin dışında bir polis tarafından müdahaleye kalmış, maruz kalmış özür dilerim. Ve yaptığı bir açıklama da var. Topal'ın burnu kırılmış dediğiniz gibi otelin dışında polis tarafından yapılan şeyle şöyle diyor Topal. Mı? Yere düşen bir kaskı polis direkt suratıma hedef alarak fırlattı diyor. Bir milletvekili diyor bunu. Ve Topal yaptığı açıklamada dün burnunun kırılmasına yol açan polis müdahalesi sırasında yaşananları şöyle anlatmış. Kızım yanımdaydı diyor. Akşam saatlerinde telefonumuza sürekli Divan Oteli'nden ve Taksim'de bulunan Amasyalıların kurduğu çadırdan yardım çağrıları geliyordu. Ben de durumu öğrenmek ve yardım edebilmek için olay yerine hareket ettim. Yanımda kızım da vardı. E, Divan Oteli'ne geldiğimde ortalık sanki savaş yeriydi. Tomalar müdahale etmiş, gaz bombası atılmış, her yer alt üst olmuştu. Bu arada polisler ellerinde gaz bombası, e, gaz bombasıyla... Divan Oteli'nin önünde bekleyişini sürdürüyorlardı. İçeri girdiğimde otel çok kalabalıktı. Ambulanslar bekliyorlardı diyor. Ve yaraların dışarı çıkarılmasına ve gaz bombasını atmamaları için engel e, olmak istedim de, demiş. Ve polise gaz bombaları atmamaları için uyarıda bulunuyordum ki beni alarak tekmelemeye başladılar diyor. Ve göstericiler... Tekmelemeye? Evet. Göstericilerin bu sırada kendisine yardım ettiklerini belirten Topal, bu arada arbede çıktığı kalabalığın içerisinde yeri düşen bir kaskı polis direkt suratıma hedef alarak fırlattı ve tekrar gaz bombası atmaya başladı diye konuşmuş. Bir milletvekili söylüyor bu evet, CHP Amasya Milletvekili. Büyük kaos, tam manzaralar var gerçekten son derece kaygı verici durumlar bunlar aslında. Bir başka milletvekiline Bunun, daha değinelim mi? değinelim. Nereye doğru gideceğinin evrileceğinin de e, insan e, biraz kaygıyla karışık bir beklenti içinde izlemeye çalışıyor. Evet. Biz de sizi bunu e, bu duyguları yansıtmaya çalışıyoruz sizlere. Polisin suratına fırlattığı gaz bomba, e, özür dilerim, kaskı yüzünden burnu kırılan milletvekilinden sonra bir başka milletvekilini dinleyelim. O da Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış. Dün akşam A Haber'de canlı telefon bağlantısında Taksim'deki müdahale sonrası durumu değerlendirmiş. AB Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış. Taksim Gezi Parkı'nda dün yaşanan polis müdahalesinin ardından bağlandığı televizyon kanalında şunları söylemiş. Ben özellikle bu eylemleri bugün destek veren tüm vatandaşlarımıza rica ediyorum. Lütfen evlerine dönsünler şu saatten sonra orada bulunan her kişi, her kişiyi devlet maalesef terör örgütü mensubu olarak değerlendirmek zorunda kalacaktır diyor. Taksim'de o müdahale sonrasında Taksim meydanında kalan ya da civarında kalan her kişi Egemen Barış'ın söylediğine göre terör örgütü e, mensubu olarak değerlendirilecekmiş devlet tarafından. Evet belki buna e, milletvekili Claudia Roth da dahildir. Divan Kavşağı'nda bulunan Almanya Yeşiller Partisi eş başkanı Claudia Roth'un da gazdan etkilendiği ve fotoğraflarının da e, gözlerinden yaşlar akarken fotoğrafının da olduğunu da belirtelim. Egemen Bağış belki onu terörist kabul ediyor mudur bilmiyorum. Avrupa parlamentosu milletvekillerinden çok enteresan bir durum. Evet. Bu arada Can Dündar'ın Ada adlı başlıklı köşesinde olup bitenleri dün biraz da açık radyoda da anlattığı gibi bize anlattığı gibi bir yazısı var. Onu da sizinle paylaşmanın ...zamanızdır diye düşünüyoruz... ...revire biber gazı... ...başlığıyla verilmiş... ...ve savaşın bile... ...askari bir ahlakı vardır... ...diye başlıyor... ...hiçbir savaşta çocuklara gaz sıkılmaz... ...mesela diyor... ...elinde silahı olmayan... ...çadırı içinde oturan barışçı bir gruba... ...böyle saldırılmaz... ...yaralıların revire çevirdiği mekanlar... ...gaza boğulmaz... ...bu emri verenler olabilir... ...ama o emir uygulanmaz... Uygulamak zorunda kalanlar arasından vicdan sahibi birileri çıkar istifa eder. Savaş ahlakı bile çiğnendi dün diyor. Göstericiler divan otele gaz sıkıp plastik mermi attığında oradaydım. Kadınlar çocuklar çığlık çığlığa kaçışıyordu. Yaralılar yerde yerlerde doktor yok ve polis revire gaz bombası atıyor. Yani devlet yapamaz. Bunca çocuğun üstüne saldıramaz diyenler devleti tanımıyordu. Biz tanıyorduk demiş. 1 Mayıs 77'yi 77, 77 Taksim'i görmüştük. Sivas, Ulu Uludere, Sivas'ı, Uludere'yi yaşamıştık. Açlık grevleri sırasında hem de müzakerelerimiz sürerken nasıl cezaevlerine girilip katliam yapıldığını hatırlıyorduk. Devletin güç gösterisi için her şeyi göze alabileceğini biliyorduk. O yüzden akşamüstü Başbakan seçim meydanından Operasyon işaretini verir vermez bir grup sanatçı, gazeteci acilen buluşup yapmayın mesajını ortak imzaya açtık. Ancak çok geçti. Tomalar hareketlenmişti diyor. Bunun üzerine endişeli İstanbul Valisi'ni aradım. Gün boyu haberleşmiştik. Oradaki tabloyu biliyordu. Çocukların kendi iradeleriyle barikatları, parti flamalarını kaldırdığının bazı kitle örgütlerinin çadırları kaldırma kararı aldığının oradaki kitlenin nispeten azaldığının farkındaydı. O çocuklarla buluşup konuşmuş orada bir terör yapılanması olmadığını öğrenmişti. Dayanışmanın tek ve büyük bir çadırda toplanması ihtimali belirince ben de gidip orada bir çaylarını içmek isterim demişti. Bunları hatırlattım diyor. Yapmayın çok ağır sonuçları olur. Hepimizin çocuğu var orada dedim. Sonradan Basın toplantısında söylediği gibi kendi çocuğum için bir şey istemedim. Oğlum Ankara'daki gösterideydi evet. zaten diyor. Evet bir basın toplantısı yapmıştı vali ve bu basın toplantısında kendi çocuğu için Can Dündar'ın kendi çocuğu için ona ricada bulunduğuna dair bir şeyler söylemişti. Söyledi ve biz de ona bir şey yapamayız bütün çocuklar için ancak uğraşırız diye de e, yani Can Dündar'ın e, konuşmasını çok e, Can Dündarı kötü zor duruma düşürecek bir şekilde çevirmiş. Döndür, döndür evet. çevirdiği görülüyordu. Buna karşılık günlerdir uyarıyoruz artık yapacak bir şey kalmadı diye cevap verdi ve çaresizdi demiş evet. Can Dündar. Şu şekilde devam etmiş. Ee, az sonra Gezi Çarşısı'nın e, divan oteği tarafının ucundaydım diyor ve ses ve gaz bombalarından öncesi, önce sesi sonra sisi ve ardından da zehri yayıldı söylüyor. Polis çadırdakileri arkaya doğru süpürdükçe kalabalık otele yığıldı. Önce kapıları tutan korumalar yığılma üzerine açtı. Önce çocukları aldılar. 5-6 yaşlarındaki çocukların yüzlerine bol gelen gaz maskeleri içinde nasıl dehşet çığlıkları atıp ağladığına tanık oldun diyor Can Dündar. Ardından kadınlar girdi. Batan bir geminin paniği gibiydi diyor. Sonra panik halinde müthiş bir yığılma başladı. Nefes almanın imkansız olduğu otel lobisinde bayılanlar, fenalaşanlar, küfredenler. Alt katlara doğru kaçıştı ve daha fazla gazla karşılaştı. Yaralılar kapalı salona taşınırken dışarı çıkmayı denedik diyor ki bu e, yani Türkiye'nin göz bebeği, İstanbul'un kalbi olan yerdeki beş yıldızlı e, süper bir otelde evet. oteldeki manzaralardan bahsediyoruz. Divan otelinde içeriye gaz atılan çeşitli kat içeriye yani mekanın içine de gaz atıldığını. Daha başka konuştuğumuz milletvekilleri ve başka insanlar da söylediler. Alt katlara, eksi ikiye falan kaçanlar oldu. O üst da katlara, çıkanlar üst oldu. katlara çıkanlar oldu. katlara Otelin üst katına çıkan insanlar oldu bu gazdan Ve Burada mi? çığlıklar içindeki çocuklar, kadınlar batan bir gemi hani gibi dolaşıyorlar. Ve şundan bahsediyor. Tam otelin önündeyken polisin sağ tarafındaki e, Otel. otelin, özür dilerim, otelin sağ tarafındaki bir polisin hedef gözeterek otelin girişine doğru plastik mermi sıktığını gördüm diyor Can Dünler. Mermi gelip bir kafamın bir karış üzerinde otelin giriş kapısına çarptı. Şimdi içeride gaz, dışarıda kurşun vardı şeklinde yazmış. Ve, Ve insanlar evet. çığlık atarak yeniden içeriye ...gaza doğru kaçışmış... ...yani ya gaza kaçıyor insanlar... Evet, ...çünkü dışarıda plastik, plastik mermi var... Evet. ...ve yaralıların alındığı alt kattaki balasolama... ...sığınağa dönüştürülmüş... ...o dakikadan itibaren baygın halde onlarca insan... ...oraya taşındı... Yere, ...yerlere yatırıldı... ...eldeki imkanlarla nefes almalarını sağlandı deniliyor... ...ve öksürük krizinde olduğunu söylüyor herkesin... ...doktor bulun hemen çığlıkları işitiliyordu... ...ağırlaşanları... ...kollarına girip acilen dışarı çıkarmışlar... Eldeki tek savunma malzemesi su şişelerindeki hazırlanmış solüsyonlardı. Gaz yiyen çocuklara ve yaşlı kadınlara onlarla yardım edilmiş. Bu solüsyonlarla böyle sakin ifadelerle yazdığımı bakmayın diyor. Can Dündar feciydi diyor. Gerçekten feciydi. Ama buna karşılıkta dün akşam, dün gece okuduk sabah karşı da olabilir artık saatlerin o kadar da önemi yok zaten kaç olduğunu okuduk ki vali İstanbul valisi mutlu fevkalade düzgün bir müdahale olarak nitelendirdi. Bütün bu o, olayları fevkalade düzgün bir müdahale kelimeleriyle sıfatlandırdı. Ve e, saat bir de tuhaf bir e, açıklamalar e, zincirini de içeriyordu. Kullanılan kelimeler adeta yukarıdan inen bir vahiy gibi yani şu kesin e, kullanılan cümleyi şöyle söyleyeyim. Saat 10 sularındaki kararla müdahale etme iradesi oluştu. Böyle tecessüm ah. eden bir ilahi iradeden Değil bahsediyoruz. Mi? Bu, bu e, olayda bu bildiride bir gün öncesinden beraber kokoreç içelim çay içelim, konuşalım gençlerle beraber. Oradaki protestoculara, gençlerle Hatta beraber böyle bir vaat veren validen, hem o var, valiye hem gelmiş. Hem de Pınar Önç'ün de e, dün yine bağlandığımızda söylediği gibi Radikal Gazetesi'nden gazeteci Pınar Önç'ün. E, randevu ulaşılmış zaten pazar günü yani bugün için e, parka geleceğim bir çayınızı içeceğim diyor o çadır bilmem ne durumları olursa ve biz de bekleriz, güvenliğinizde bizzat biz size sağlayacağımızı garanti ederiz diyen genç insanlar var. Ama bunların doğrudan kaydı yok. Bu sır böyle bir şey olacağını bildiği için vali belki de canlı yayın orada TRT haberin canlı yayını kestirmişti kendi isteğiyle kestirmişti o toplantıdaki canlı yayını ve ardından da bu olay yaşandı. Valinin samimiyeti e, bu şekilde gerçekleştirilmiş. Evet şimdi devam edersek gaz odalarından bahsediyor resmen adrese teslim plastik mermiden de bahsetti ve yaralıların al alındığı alt kattaki balo salonunun sığınağa döndüğünü anlatıyor Can Dündar bugün Milliyet Gazetesi'nde. Doktor bulun hemen çığlıkları işitiliyor o tablonun ortasında İstanbul valisi aradı diyor. Halimizi sordu. Anlattım. Bu emre itaat edemeyeceğini, vicdanının sızladığını, istifa ettiğini açıklayacak sandım diyor. Burası evet. önemli. Meğer bir telefon bağlantısında çaresizim dediğini söylememden rahatsız olmuş. Onu düzeltmek istemiş. Burada boğuluyoruz. Siz düzeltme peşindesiniz dedim. Bu zulmü yaşayan gençlerin içine nasıl öfke tohumları ekildiğini anlatmaya çalıştım. Bu vesileleri de düzeltmiş olayım diyor Dündar. Vali çaresiz değilmiş. Çareyi biliyordu. Çözümden umutluydu. Ne yazık ki yapmadı diyor. Sonradan basının karşısına çıkıp o çocukların o saldırı karşısında polise karşı şiddet kullanmadığını da açıkladı. Ne kadar barışçıl olduklarını bizzat kanıtladı diyor. Evet ve şöyle devam ediyor. Böyle krizler karşısında devlet iki yöntem izler. Akıllı yöneticiler biriken enerjiyi uzlaşmayla göğüsleyip barışçıl kanallara akıtmayı dener. Öfkesine yenik düşenler ise silah sarılır ve şiddet uygular. Bu devletin niteliğini de belirler. Türk devleti şiddet seçeneğini seçti dün diyor Can Dündar. Dünyanın gözü önünde barışçıl bir gösteriyi hiddetle, şiddetle bastırarak bütün ülkeyi ayağa kaldırmayı tercih etti. Ancak bir yandan da ülkeyi ancak savaş deprem hallerinde rastlanan bir dayanışma ruhu hediye ettiler. Ülke, evet, evet. Yani ancak olağanüstü felaket hallerinde, savaş ya da deprem gibi olağanüstü felaket hallerinde rastlanan bir dayanışma ruhu hediye etti diye böyle bir tespiti var. Ve bu çok aslında üzerinde durulması gereken bir tehdit, şey tespit. Çünkü mesela çok bu sayıda, bu konuda çok sayıda yazı yazmış olan Rebecca Solnet gibi Yazar ve aktivistlerinde belirttiği gibi insanlar e, felaket alanında beklenenin tam aksine paniğe kapılmayıp birbirleriyle da, dayanışıyorlar. E, yolunu fikirin. seçiyorlar. Evet. Bütün dünyada böyle Hatta oldu. Hatta şöyle bir olay başıma geldi. Sürekli bu başıma geldi aslında. Ne zaman polis müdahalesi olup o insanların insanlık dışı bir şekilde oradan çil yavrusu gibi dağılmaya başladıkları zaman e, ortaya çıkan o kaos zamanında insanlar sürekli birbirlerine pardon özür dilerim pardon özür dilerim şeklinde Yol açıyorlardı ve bir sakinlik ve telaş denilen şey hiçbir şekilde yoktu. Evet birbirlerinin yaralanan, zedelenen dayanışma o, çok o, yüksek. Organlarına, gözlerine, ağzlarına, yanan uzuvlarına müdahaleler büyük bir dayanışma, Gönüllü empati gösterisi var. Evet. Devam ediyor. Bu, bu ve bunun da fakat ağır siyasi faturası olacaktır diye bitiriyor Can Dündar yazısını. Bunu da dün televizyon, e, radyoda da konuştuk ben de artık kendimizi açık radyo televizyonuna terfi evet. ettirmiş oldum. Sadece emri verenler açısından değil uyanlar o emirlere uyanlar açısından da ciddi sonuçları olacaktır. Devletle ilk kez tanışan o gençler de 15 Haziran tarihini ve yapılanları unutmayacaktır. Kesinlikle dün evime gidemedim çünkü asker yolu kesmişti. Hayatımda ilk defa karşılaştığım bir şeydi bu. Sıkı evet, yönetim dönemlerini sen yolunu Bilmiyorum, erişkin evet. hayatında görmediğin için askerin bizim ömrümüzün çeşitli dilimlerinde askerin jandarmanın yolu nasıl kestiğini bilemezsin. Haklısın tabii. Ama bundan. yani bir şekilde de 15 Haziran tarihiyle yapılanlar unutulmayacak ve bu durumda hatırlanacak. Asker insanların yolunu kesmişti Mecideköy'de ve daha birçok yerde. Dileyelim devletin onlara yaptığını yapmaya kalkışmazlar diyor. Sivil itaatsizliğin ne kadar büyük bir siyasi sonuç doğurabildiğini görüp... Hükümetin bütün kışkırtmasına rağmen barış yolundan ayrılmazlar diye bir dilekle bitirmiş. Can Dündar'ın dileğine tamamen katıldığımızı söyleyelim. Bizde sivil itaatsizlik dünyada bulunabilecek en önemli, en haklı ve en kesinlikle tek kazanma garantisi veren halk kitlelerine yol budur. Her türlü şiddet kullanımından uzak. İşte tıpkı Kadife Devrim diye adlandırılan Çek, Çekoslovakya'daki zalim komünist rejimin baskısına karşı Havel'in, Václav Havel'in oyun yazarı ve son derece aslında... Pasifisti, barışçı yolları seçen bir Magika Laterna Magica tiyatrosunda, sihirli fener tiyatrosunda müzik yaparak ve oyunlar yaparak direnenler sonunda kazandılar. Çünkü haber dediği ki en zayıf, biz gücümüzü zayıflığımızdan alıyoruz dedi. Evet. Sivil itaatsizlik evet. böyle bir şey demek. Evet. Bu arada da Ertuğrul Günay da bir eski kültür ve turizm. bakanı Ertuğrul Günay da. Başbakan Erdoğan'ın sözlerine rağmen yapılan polis müdahalesini sorgulamış. T24'te var bu. Başbakan yarın diyordu bir derin el mi var başbakanı aşan diye sormuş. Evet u, özür dilerim Can Dündar'ın e, son dileğini bir ek yaparak da daha doğrusu bir bildirimde bulunarak da bir ara verelim istiyorsanız. Yani dilek ağacı yakılmış olsa da insanlar dileklerini yazmaya devam ediyorlar gördüğünüz üzere. bu devam ediyor. Korku tünelinden çıktılar artık. Hiçbir şey korkutamaz. Bunu net olarak görmek mümkün. Sadece tek dileğimiz Can Dündar ve diğer bu konuda yazan Hasan Cemal'in de yazısını evet. okumuştuk. Onların dileklerine katılarak bu inşallah daha vahşi bir takım kayıplar vermemize yol açmaz sivil toplum olarak ama yoksa bunu durdurmanın artık zamanının çoktan geçmiş olduğunu, eşeğin çoktan geçilmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Yenilgi durumu katıyan düşünülmesin, zaten düşünülmediğini de söyleyebiliriz. Ara verelim. Açık Radyo 94.9